Bilgi çağının hukuku Hazırlayan ve sunan Avniye Tansu Güzel bir pazartesi, iyi ve sağlıklı bir hafta dileğiyle e, Bilgi Çağrı'nın hukuku programına başlıyoruz. Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bugünkü canlı yayın konuğum Sayın Avukat Ali Osman Özdilek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Amca. Sevgili Ali Osman kardeşim. Hastaya dağından kaldırıp getirdik canlı yayında olacağımız <gülüyor> için. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri, bugünün gündeminde e, Ali Osman Özdilek ile biz... Ee, i̇nternette itibar konusunu e, bir parça işlemeyi düşünmüştük. Yakından göz atmayı planlamıştık. Buna nette itibar diyenler var. Ee, sanal ortamda onurun kurtarılması, korunması, gözetilmesi diyenler var. Ee, i̇şte e, haksız rekabet açısından bakarsak e, ticari, ticaret özgürlüğünün olumsuz etkilerden e, korunması açısından yaklaşanlar var. Ez cümle e, internette itibarınızı nasıl korursunuz diye konuşalım e, planını yaparken e, gündeme bomba gibi Wikileaks konusu düştü. Bu sefer e, diplomatik çevreler itibarlarını nasıl koruyacak? Evet, gibi merak bir ediyoruz. Daha geniş açılı bir e, konu gündemimize geldi. E, yine bugün konuşmayı planladığımız konular içinde. Şu geçen gün e, gümrük kapısındaki bilgisayar sisteminin çökmesi sonucu yurt içi giriş çıkışların kitlenmesi e, hadisesi gündemdeydi. Bunu belki e, programın ikinci yarısında üçüncü bir konuğumuz olacak Avukat Vedat Gürer. Onun da katıldığı bölümde konuşuruz. Biz Ali Osman Özdilek e, internette itibar, nette itibar konusuna... Şöyle bir yakından göz atalım. Evet Ani yani gündem çok hızlı evet. bilişim hukuk alanında. Son gelişmelerden de kısaca bahsedelim. İşte kriptoloji yönetmeliği çıktı. Telekulak skandalları çıktı. Ama bu devletin telekulakları değil şahısların birbirini dinlemesi. Eşlerin, patronların falan. Son günlerin epey yoğun şey konuları. Bu nette itibar meselesi ise ya şu an başka bir tercih edilen ismi de aslında bakarsanız sosyal medya yönetimi hı hı. gibi bir şey. Bu piyasada PR şirketleri denilen şirketlerin e, ...yöneldiği alanlardan biri oldu bu. Tabi bu biraz daha farklı bir e, durum. Sosyal, sosyal sosyal ağlarda e, evet. itibarınızı, algınızı nasıl değil mi meselesi. Tabi bunu böyle ortaya koyduğumuz zaman işte net itibar, nette itibar koruması diye... ...bu aslında hukuki yönü de olan bir şey. Ancak hukuki cephe bunun sadece bir kısmı... Ee, bunun yanında e, bu tür şirketlerin piyasada gitgide çoğalmaya başlıyor, başladılar bu hizmetleri veren firmalar. Ee, daha çok işte araştırma, raporlama, e, forumlara yazılan yazılara e, cevaplar falan vesaire gibi e, sürekli bir karşılıklı etki tepki içerisinde giden ve son noktada eğer ilgili içerikler çok rahatsız edici boyuta gelmişse artık onunla karşı da hukuki önlemleri alma konusu. Tabii o diğer kısımlar e, uzmanlarının işi. Biz de hukukla ilgili biraz e, konuşabiliriz. E, burada biz e, çeşitli müvekkillerimize bu hizmetleri sunarken, e, hukuki yönlerini de sunarken ayrıca bir de şu şöyle bir proje geliştirdik. E, gelen içerikler e, işte önce taranıyor diyelim ki bir şirketle ilgili içerikler ürünlerini beğenmemişler Şikayet sitelerine şikayetler yazmışlar küfürler etmişler vesaire insanlar bir öfke patlamasıyla işte bunların tespit edilmesi öncelikle nerelerde bu sitelerin sahipleri kimler iletişim bilgileri nelerdir içerikler gerçekten bir hakaret sövme tehdit ticari güvenilirliğin zedelenmesi vesaire gibi bir durum teşkil ediyor mu diye? Ardından buna karşı mücadele planlarının geliştirmesi. Bunlardan da en etkin olarak kullanılan işte bir yazılım vasıtasıyla öncelikle tüm internetin taranması. Yani sırf Facebook, YouTube, Twitter gibi yerlerin değil, daha alt taraflarda, forumlarda... Kıyıda köşede kıyıda, kalmış, köşede kalmış. Evet. E, aslında takipçisi çok olan ama çok bilinmeyen e, sitelerin vesairelerin içeriklerinin tespiti. Ardından, arama motoru burada çok önemli bir rol oynuyor değil mi? Arama tabii tabii. Motorları. Özellikle arama motorlarıyla çok... Problem var e, Ardından da e, Şöyle bir e, şey var yani Mesela bir Google'dan içeriği çok kolay Çıkaramıyorsunuz H e, Hukuki yollardan da çok kolay değil Ama en azından şöyle bir Araştırma yaptık biz e, İnsanlar bir bir firmayla ya da Bir kişiyle ilgili bir şey aradıklarında Google'da ilk 3 ya da 5 sayfaya Kadar gidiyorlar en fazla e, Daha geriye ge doğru gitmiyorlar Daha gerilere gitmiyorlar Dolayısıyla insanlar için aslında ilk 3-5 sayfada ...olumsuz içeriğin görünmemesi daha önemli bir hale geliyor. Ee, dolayısıyla biz burada <gülüyor> yeni alan adlarının satın alıp yeni internet sitelerinin yapılması ve SEO optimizasyonu denilen... ...arama motorlarının optimize edilmesi metotlarını kullanarak olumlu içeriği internete pompalayıp... ...olumsuz içeriği arkalara doğru gerilere doğru itme yani şeklinde... Yani tümüyle bir... ortadan kaldırılmasa bile olumsuz içerik evet. fiilen... Ee, uzaklaştırılabilir gibi. arkalara doğru ve Google'ın motor e, robotlarının o içeriği tarama sıklığı düştükçe arka planlara düştükçe bu daha da düşüyor ve günü geliyor belki de Google'ın cache'inden keşbelliğinden cache dahi düşüyor. Halbuki yakın çok çok yakın bir geleceğe kadar ve hala bildiğim kadarıyla pek çok ticari firma işletme e, işte firmanızı Google arama motorunda ön sıralarda e, göstermenin işte 15 yolu, 10 yolu vesaire gibi başlıklar altında türlü çeşitli e, parasal destek önerilerine maruz kaldı. E, bu da bir anlamda bunun tersi gibi oluyor. Ne zaman ki e, içerik eğer olumsuz ise. Evet. Bu arada sevgili Vedat Gürer aramıza katıldı. Hoş geldiniz. <gülüyor> hoş, bulduk Vedat bulduk, hoş bulduk. İstanbul trafiği gerçekten yani korkunçtu. Neyse ki <gülüyor> raylı sistemler sayesinde kurtuluyoruz, değil mi? Siz yokken e, nette itibar konusuna değindik, hmm, söyledi evet, Ali Osman Öz dilekle e, ve WikiLeaks evet. olayına e, kısaca değindik. Tabii Detayına İngilizce olması, İngilizce olması iyi bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü en azından gibi ulaştığı insanların sayısı azalıyor. Yavaş yavaş okunuyor değil mi? Şimdi... Evet. Şimdi nette itibar meselesine tekrar dönecek olursak, <gülüyor> yani bu işin bir e, Kabaca adlandırmak gerekirse fiziki boyutu var. Yani o olumsuz içerikle hmm. e, somut olarak ulaşmak, onu yakaldırmak, teknik ya boyutu diyelim. Teknik boyutu diyelim. E, bir de hukuki boyutu var bizi hukuki ilgilendiren boyutu, o. Evet ondan da bahsedecek olursak şimdi e, elimizde bazı hukuki araçlar hakikaten var artık ve de etkin çalışan. Ee, bu 5651 sayılı işte meşhur internet yasası her zaman burada da çok konuştuğumuz o yasanın 9. maddesi. Bugün bizim uygulamamızda çok yer tutmaya başladı. Cevap, hakkı. Cevap düzeltme ve içeriğin çıkarılması Mesela? hakkı. Ee, ne yapıyoruz uygulamada? Ee, biz onu söyleyelim. Örneklerle <gülüyor> birlikte söyleyelim isterseniz. Ee, örneğin bir, örne bir olayımızda bir e politikacı daha önce hakkında açılmış olan bir... Dava nedeniyle çok da ağır bir suçlama nedeniyle bu politik kariyeri biraz tehlikeye giriyor Ve o kişinin ismini google'da aradığınızda ilk sayfalarda hemen o haberler çıkıyor Yaklaşık bundan 10 yıl önce girilmiş haberler Fakat yargılama yapılmış ağır ceza mahkemesinde ve beraat etmiş evet. müvekkil Ardından karar da kesinleşmiş biz ilgili internet sitelerine öncelikle hukuki yollara başlamadan önce elektronik posta ile ya da ulaşabiliyorsak telefonlarıyla ulaşıp böyle bir durum olduğunu, berat kararının olduğunu, bunun çıkarılmasını talep ediyoruz. Bunların bir kısmı başarıya ulaşıyor, insanlar artık başarıya ulaşıyor, gitgide de artıyor bu şey. Ancak daha büyük yayın kuruluşları vesaireler... Onlar diyor ki hayır biz bir mahkeme kararı görmedikçe hiçbir şey yapamayız. Biz de uygulamada şöyle yapıyoruz. Bu ilk temastan sonra içerikler kaldırılmazsa who is bilgileri denilen bilgiler vardır. Alan adlarının kayıtlı olduğu bilgiler. O bilgilerde bulduğumuz iletişim elektronik postasına bir ihtarname gönderiyoruz. Bu ihtarnamenin ekine varsa mahkeme kararını, varsa benim vekaletimi vesaire koyup e, diyoruz ki bu içeriği işte 5651 sayılı yasanın 9. maddesine göre çıkarın. Niye bunu böyle yapıyoruz? Şimdi noterden göndermek hem zaman alıyor hem evet. e, ciddi bir masraf var. Hem de çoğunlukla zaten ulaşamıyorsunuz adamlara. Yani evet. Allah, huiz bilgilerinde öyle bir şey yok. Gerçi huiz bilgileri de ama o, örtülü on, olabilir. Yani. Sadece Evet yani ekstra para ödeyip Extra oradaki para şeylerini gizleyebiliyorlar. Öyle bir problem var. Ama olayların çoğunda... Öyle bir durum yok ee, ve bunu mahkemelerimiz de savcılıklar da artık kabul ediyorlar bu tür yapılan bildirimlerin geçerli bildirimler olduğunu ancak İstanbul'da bir uygulama var o da şöyle e, o aynı ihtarnameyi en az üç kere göndermenizi istiyor savcılıklar ya da işte diğer mahkemeler ee, biz de ne yapıyoruz arka arkaya onları üç kere gönderiyoruz ki iyice uyarı ne demek şimdi bu anlamadım yani, ben yani <gülüyor> muhatabın eline geçtiğinden emin olmak için ne yani, neden Yani, yani... E, mu muğlak bir alandayız. Çünkü tam olarak net bu noterler kanununda bu şekilde henüz elektronik tebligat sistemi e, tam oturamadı. Yani e, uzun yıllar önce bir konuşulmuştu. Ondan sonra bu e, elektronik imza ve elektronik tebligat kısmında yani milli diyelim ki sistem dışında da başkalarının burada bir trusted third party güvenir üçüncü şahıs konumunda bu tür e, alışverişleri onaylaması diye bir uygulama bu aslında bir tür bir standart da denebilir yani. Ama biz bunu noterliğe uyguladığımız zaman e, tabii noterler birliği buna karşı çıkıyor çünkü bunun inhisarı bende diyor yani bu tür bir tebligat yapmanın bu da milli bir meseledir diyor. O zaman siz yapın hani şeklindeki bir olayda da e, kanun yok ortada. Mecburen pratik çözmek istiyor yani. Pratikte çözülmesi Elektronik gerekiyor. Elektronik noter diye e, lakabı olan dostumuz Orhan Bey. <gülüyor> evet. e, Orhan Bey çok dertli değil mi? zaten bu biliyorsunuz. Bu takipçilerinden evet. Kesinlikle. Danıştay'a hmm. kadar gittiler döndüler. Yani e, işte Türkiye'de var. ve yani daha doğrusu kontinental hukuk ve Anglo-Sakson arasındaki fark burada. Orada diyor ki herhangi bir şekilde tebliğ edildiğini ispat edebiliyorsan bu tebliğ geçerlidir diyor bizde o atmaktan bakılmıyor konuya yani kanuna uygun şekilde tebliğ edilmesi gerekir gibi bir mantıktan bakılıyor. Yani aslında tabii maalesef hani bu hep bizim yani kontinental hukuk ve e, Anglo-Sakson hukuku arasındaki e, temel farklılıklar bunlar ama bence e, doğrusu da bir burada bir e-mail adresi var ise ve bu adrese bir iht ihtar gönderilmişse bilmediğini o söylesin gibi bir karineyi değiştirmek lazım yani ispat karinesinin. Kesinlikle. Yönlü yani ben almadım. Yani peki o zaman o adrese yapın hiçbir şey almıyorum niye oraya koydun? Yani or yani or orada bir miktar daha bence serbest bir alana doğru çıkıyoruz. Hani Kambo'nun böyle düzenlediği alanını dışında. Yani orada bir mantık daha var. O da bu alan adını her yıl yen yenilemek istiyorsa mecburen o elektronik posta adresini kullanmak zorunda bu Tabii adam. Mi? Aksi halde alan adı elinden gider. Ee, ardından ne yapıyoruz? Yine içerik çıkarılmazsa bu sefer suç ceza, Mahkemesi başvuruyoruz. Suh ceza evet, mahkemesine başvuruyoruz. Suç ceza mahkemesinde diyoruz ki içeriği çıkarılmasına karar versin mahkeme içeriğin çıkarılmasına karar verirse bunu ilgilisine tebliğ etip etmeye çalışıp bazı durumlarda evet. da bulamıyoruz. Yine Tabii. bu tebligat sorunları yani Tabii. inanılmaz bir problem. Maalesef. İçerikleri çıkarmaya çalışıyoruz. Ee, diğer örnekler gerçekten başımıza çok çeşitli böyle daha önce belki de hiç aklımıza gelmeyecek örnekler geliyor. Bir gün müvekkil Can bir şekilde aradı ee, ve dedi ki sermaye IMKB'deki hisselerimiz hızla değer kaybediyor. Evet. Ee, çökmek üzereyiz <gülüyor> 2-3 saat içerisinde çözüm bulmazsak çökeceğiz diye ee, Olay şu Müvekkilin ağzından yani müvekkil şirketten yayınlanmış gibi SPK'ya sermaye piyasası kuruluna bir özel durum açıklaması yapılmış Buyurun Müvekkil e, bir firmasını grup şirketlerinden birini halka arz edecek Onun da tarihi belli Fakat e, oradaki özel durum açıklaması diyor ki Efendim biz bu işte 20 Kasım'dan 30 Kasım'ı erteledik. 10 evet. günlük bir erteleme. Öyle. Birden yatırımcılar şunlar bunlar paniğe kapılıyor. Ve birden e, ana şirketin hisseleri düşmeye başlıyor. Tamamen spekülatif bir olay. E, Tabi hemen e, ilgili sitenin sahibini e, bulduk. Huiz kayıtlarından e, vesaire diğer şeylerden. Telefonla ulaştık bizzat ulaştık. <gülüyor> İçeriği bir şekilde çıkarttırdık Ama etkileri baya bir yıkıcı oldu. E tabi işin ilginci bir sermaye piyasası kanunu 47. madde spekülasyon suçundan başvurduk. Savcılık daha sonra takipsizlik kararı verdi. Dedi ki hayır hmm. sermaye piyasası kurunun kendisi başvurması lazım vesaire gibi bir takım gerekçelerle. Yani önümüzde epey hukuki engel var. Hani şöyle bir şey yok bu online itibar yönetiminin hukuk ayağında. E, AB'ye hakaret etmiştir işte mahkeme bunu hemen çıkarır ya da hukuk bunu hemen çıkarır maalesef iki artı 2 hiçbir zaman 4 etmiyor. Hatta biz şunu da yapıyoruz yani belki usul ekonomisine aykırı ama işte 10 tane suç ceza mahkemesi var bir yerde diyelim. Evet. Bir, bir müvekkil hakkındaki aynı haber 10 ayrı yerde yayınlanmış. 10 ayrı haber için tek mahkemeye başvurmak riskini almaktan ben <gülüyor> Hepsi ne Ayrı ayrı yani. başvurular yapıyoruz. Yani. <gülüyor> Aynı haber için inanın evet. ki 10 tane mahkemeden ayrı karar da çıkabiliyor yani onu da İlk, rastlıyoruz. Evet maalesef o da tabii stresli, stresli. E, ancak dediğim gibi bu 5.651 ve uygulamaları ile birlikte e, içerik çıkarma yüzdeleri e, artmaya başladı. İçerik bir kere çıkarıldıktan sonra Google'da ekstra bir şey yapmaya gerek kalmıyor kendiliğinden. Bir süre sonra Google'ın keşbelliğinden düşüyor. Facebook'la ilgili çok insanlar sorun yaşıyor. Onda da hemen yardımcı olacak birkaç şey söyleyelim. Facebook'ta aldı başını yürüyor. Hakaretler, sövmeler, birbirlerinin sayfalarını çalmalar vesaireler. Re Facebook'un Resim, ki... Resimler, ayrıldığı sevgilisinin resimlerini koyuyor ya, bilmem ne. Ya. Inanılmaz, of, yani, i̇nanılmaz yani, inanılmaz şeyler var. Hı -hı. Ee, Facebook çok hızlı çalışıyor bu konuda. Bakın içerikleri bazen oluyor ki bir iki saat içerisinde bile kaldırabiliyorlar. Tek yapmanız gereken kendinizi onların şikayet e, linki var. Evet. O linke iyi bir şekilde anlatmak. Yani küfür ederek e, ya da çok hiddetli biçimde <gülüyor> değil. Örneğin telif hakkı sahibiyseniz hak sahiplinizi ispatlayan belgelerle birlikte oraya Hı -hı. E, başvurmanız yeterli oluyor. Zaten Facebook, YouTube gibi siteler bunu yapmak zorunda. Yapmazsa zaten e, yaşatmazlar. Aynen, yani bu hukuk aynen. sistemleri tabii. onları yaşatmaz. Tabii. Otokontrol mekanizmasını kuruyorlar. Başka bir e, YouTube'daki olayda da işte bir adam müvekkilin ürünleri hakkında bir görüntü çekiyor. O görüntüyü önce mail atıyor. Diyor ki, bakın bunları yayınlarım bana şu kadar para veriyor. <gülüyor> <Aynen>. ver. <gülüyor> Şantaj, yani. Şantaj yapıyor. Ve ardından da işte bunları YouTube'a koyuyor vesaire. E, tabii biz hani mahkeme süreci ne yapacaksınız? Bir tüzel kişi var, ürünleri kötüleniyor vesaire. Medeni kanunun kişilik haklarını koruyan davalarına göre dava açıp tedbir istiyorsunuz. Ama mahkeme tensip zaptını Tutacak, evet. duruşma günü verecek. Ardından tedbir talebini değerlendirecek. En az 3-4 ay. O da tedbir vermeyeceği belli değil. Biz ne yaptık? <gülüyor> <gülüyor> YouTube'un flag sistemi var. İşte bayrak koyun. Eğer bu içeriğin hmm. şey olduğunu düşünüyorsanız. 50 evet. tane farklı IP'den arkadaşlarımıza dedik ki flaglayın kardeşim bu Tabii. içeriği. Tık tık hı -hı. tık. Flank'tan önce YouTube otomatikman onu e, kenara ayırdı. Yani böyle ne yapalım şey ya uygulamada yani. çözüm üretmek zorundasınız. Yani orada yani. Vedat Bey'in dediği şey gerçekten benim de en çok dikkatimi çeken pragmatist bir yaklaşımı vardır. Faydacı, yararcı Aynı, ve faydası. en kısa yolunda. Evet, yolunu. evet. Yani öyle olmak zorunda. Yani. <gülüyor> Şimdi sevgili arkadaşlar e, müzik için bir ara vereceğiz. izninizle e, Ve... Bu arada ben e, çalınacak parçayı sevgili hocam çok sevgili hocam çok saygı değer e, Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Bülent Tanör hmm, için evet. çalmak ve bu programda ona e, adamak istiyorum Toprağı çünkü 28 28 Kasım'da e, 2002'de aramızdan ayrılmıştı 2007'de burada e, sevgili eşi Profesör Doktor Öget Öktem Tanerle iki haftalık bir program yapmıştık, özel program, Bülent Taner programı. Onların ikincisinde bu parçayı çalmıştık, Eleni Krandrou ve Adagio. Saygıdeğer Anayasa Hukuku Profesörü, sevgili hocamız Profesör Doktor Bülent Tanör için çaldık. Eleni Karandru Adaccio. E, 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağının Hukuku programındayız sevgili dinleyenler. Konuklarım Sayın Avukat Ali Osman Özdilek ve Sayın Avukat Vedat Gürer ile birlikte internette itibar konusundan başladık bugünkü canlı yayın tartışmamıza. E, i̇tibarın e, fizik olarak, fizik değil de teknolojik olarak ve hukuken nasıl korunabileceği ya da ne kadar zor korunabildiği. Bu nedenle de çok dikkatli olunması ve önlemler alınması gerektiği herhaldeydi altını çizmediğimiz Hı. konu. Bunları konuştuk. Şimdi e, kaç dakikamız var Volkan? E, fazla zamanımız kalmadı. E, i̇nternette itibar programına konusuna değinmişken... E, ...gündemin en önemli maddesi... ...Wikileaks meselesine girelim. E, 251 bin belgeyi... E, ...Wikileaks... E, ...başta beş büyük... ...uluslararası gazete olmak üzere... E, ...basına sızdırdı... Hı -hı. ...tırnak içinde sızdırdı... ...ki zaten Wikileaks'teki leak... ...sızdırma demek... Tabii. ...bildiğiniz gibi... E, ama yıllardır yapıyor bunu Viki zaten. Evet. 2007 <gülüyor> Ocağı'nda kurulmuştu galiba değil Yok, mi? Yok daha önce. Çok çok daha önce olması lazım. Yani özellikle şeyini yargıladılmalara başlamaları 2008'de falan saldırmaya başladı. Ama de. 2007'de ilk defa şu günlerdir ortada gezen zat Julian neydi soyadı? Essence, evet. E, çıktı ortaya. Ben sözcüyüm demişti. Evet. Ondan sonra ve işte dünyanın her tarafındaki ve... E, Amerika başta olmak üzere Tayvan, Avrupa, Avustralya ve Güney Afrika'daki Çinlileriz biz. Bu e, topluluk Çinlilerden oluşuyor diye şöyle kısacık tarihçesine baktım da dün akşam e, diye bir beyanat verdi. Ondan sonra e, 2009 Haziran'ında 1200'ün üzerinde kayıtlı, gönüllü... E, evet. Ya, Elemanı diyelim e, Şimdi oluştu. mesele şu bence e, tabii e, birileri eğer bir belgeyi bir yere vermek istiyorsa... ...eskiden örneğin ne bileyim mesela Nixon'ın teyplerinde Washington Post'a veriyordu. Türkiye'de de keza e, saygıdeğer gazetecilere veriyordu. Onlar bir yorum süzgecinden geçirdikten sonra bunu halka iletiyorlardı. Şimdi bu internetin eşitleyici e, gücü yüzünden e, belge ham olarak veriliyor... Yani adam kalkıyor işte 250 bin belge. Şimdi bu, bu da bir formasyonu gizleme yöntemi olarak geliyor bana. Yani 250 bin yabancı dildeki bir belgeyi yorumlayıp anlatmanız mümkün değil. Dolayısıyla Wikileaks'in bir moderatöre ihtiyacı var. <gülüyor> yani orada çünkü sadece belgenin ama Wiki orada biraz daha şey davranıyor. Ben bir tür bir database'im hani bu, buraya gönderin. Burada hep dursun ve e, araştırmacılar buradan malzemeyi alıp kullanabilsinler şeklinde bir kültürü daha çok öne çıkartıyor. Ama Vedat Bey e, web sitelerinde şöyle bir amaç ilan etmişler. Birinci amaçları şuymuş. Asya, eski Sovyet ülkeleri, Güney Afrika, Orta Doğu'daki ve, ve Orta Doğu'daki baskıcı rejimlerin teşhiri. Birinci amacımız bu diyorlar. İkinci amaç da Dünyanın her yerinde e, hükümetlerinin ve bir takım kuruluşlarının etik olmayan davranışlarının açık edilmesini isteyenlere yardım. Yani kabaca bu iki maddeden ibaret gibi görünüyor ve e, bir rivayete göre 1200'ün üstünde bir rivayete göre çok daha fazla e, kendilerine bakılırsa e, ortak özellikleri Çinli muhalifler o, oluşu olan Öntürüz. hackerlar bunlar. Evet, yani. Pek hak etmiyorlar ama belgeler gönderiliyor kendilerine. Gönderilme de var e, ama e, yabancı misyon e, ağlarına, evet. networklerine. Oradan haber alıyorlar bir şekilde e, sızdırıyorlar bir şekilde e, ellerine evet. geçiyor. Bizim kanunlarımızda hani izinsiz bilgisayar sistemlerine evet, girişlerdi ya TCK eski. Onun Tabii. gibi izinsiz girişi yapıp tırnak içinde. Ama o yargılanmadı mesela en son öyle bir suçlamadan dolayı 5-6 ay önce. Çünkü gizli yapıyor bunu. Yani demek ki yapmıyor hukukçu olarak. Yani. <gülüyor> yani. Şimdi şöyle ya da böyle bu belgeleri ele geçirip sonra da evet. e, uluslararası kitle iletişim araçlarına Başta çok zor, çok zor ama bilmiyorum. Üzere, or yayıyorlar. Orada araştırma yaptınız mı? Ben merak ettim. Mesela tıklıyorum, arıyorum falan. Çok fazla doküman var. Yani o dokümanları ancak o işin içerisindeki bir adam hangi sayfasının hangi önemde olduğunu anlayarak e, analiz edebilir. O yüzden ben hani bir step daha ileride bir e, şey bekliyorum. Siz de çok şey bekliyorsunuz zamanı. <gülüyor> <gülüyor> bir anda dünyanın bütün sırlarının deşifre edilip bir de sistematize edilmesini evet. ister gibisiniz Vedat Bey. Yani mesela niçin açıklanmaz bazı şeyler? Mesela Türkiye'de meşhur bir Lockheed skandalı vardır. Bu şimdi Amerika'da bildiğim kadarıyla hala senatonun yasak sınıflarında yer alıyor. Yani e, orada 10 yılda bir, e, bir yine yanlış söylemiş olabilirim belki daha uzun bir süre olabilir ama 10 diye hatırlıyorum 10 yılda bir bütün bu tür gizli belgelerin üzerindeki gizlilik kaldırılıyor. Bu kaldırılmanın iki tane rezerve olabiliyor ya senato karar veriyor yok bunu kaldırmayalım diyor ya da başkan tek başına otoritesini kullanıyor yok bundaki gizliliği şimdilik kaldırmıyorum diyor. Şimdi böyle bir geçmişte hani bazı kaldırılmamış olan şeylerden bir tanesi de bizdeki hala bu mesela Lockheed ile ilgili skandaldır yani. Bunu yıllardır hani yazmak günahtı, yasaktı e şimdi niye kalkmıyor yani falan. Mesela ben biraz daha böyle tabii hepimiz daha doğrusu biraz daha açık toplumdan yarayız ama hani o gizlilikleri bu Wikileaks gibi şeylerin kaldırması iyi ama Türkiye'de olamazdı yani böyle bir şey yani onu da itiraf etmek lazım. Sadece Türkiye hakkında elimizde 11 bin belge var diyor Wikileaks.org. Çünkü ülkeyle bazında grafikler yapmışlar. Bu son dağıtılan 251 bin ayrı. Bu yani, Amerikan... E, Amerikan kaynaklı Türk belgesi mi Türkiye kaynaklı Türkiye belge. kaynaklı veya başka bir şey kaynaklı. Ama Türkiye hakkında <gülüyor> 11 bin adet belge elleni... Acaba alıp yazsanız adet. ne olur? Hani Mesela yıllar önce hatırlıyorum Çetin Altan bir keresinde sadece bir askeri zahiyat raporunu köşesinde yayınladığı için yargılanmıştı yani. Valla çok kimse ciddiye almıyor ama... Aslında bazı çevreler için şöyle bir niteleme yapmışlar bu olay hakkında. E, diplomasinin 11 Eylül'ü diyorlar. Oh. Ali Osman ne düşünüyorsunuz? Şimdi evet bu söylediklerinizden sonra bana galiba. manidar geldi tüm bunlar. Tabii bir e, Çinli muhalif ekseninde evet. bu işin yürütülüyor olması vesaire. Suların ısındığı bir dönemde e, ilginç. Tabii çok daha ilginç olan nokta şu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Patriot Act diye bir şey var. Vatandaş severlik yasası. Evet. İnanılmaz sert bir yasa. En ufak bir yazışmayı bile kolay kolay yapamıyorsunuz. Yani şifreli Tabii. bir yazışma falan yapacaksınız. Mümkün değil. Ee, ve internetin üstü, üzerinde büyük bir baskıları var. Benim merak ettiğim Wikileaks bunca şeye rağmen hala nasıl yaşayabiliyor? Tabii. Ee, hala nasıl boğulmadı? Ee, o çok enteresan geldi bana. Bir de bu Çinli muhalefet vurgusu falan da çok evet. gerçekçi. geldi. Yani şimdi her, şimdi her zaman geçenlerde ki bir kitap okudum. Amerika kendi mi dağıtıyor? Şimdi efendim? geçenlerde bir kitap okudum. Paranoyadan <gülüyor> ziyade şu. E, işte bu kitap Sovyetlere karşı büyük komplo ismini taşıyor. Ve tamamen e, hem Sovyet mahkeme belgelerini hem de e, hı hı. bizzat o işlerdeki casusluk, sabotaj ve karşı propaganda işlerini yürütmüş olan İngiliz ve Amerikan casusların anı kitaplarına dayanıyor. Dolayısıyla bunları böyle gördüğüm zaman evet, çok evet. da şaşırmıyorum aslında. Belli ol, yani çok da hani öyle şeyin 11 Eylül'ü falan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bazı çevreler böyle adlandırıyor. Biraz daha İhtiyatla yaklaşmak lazım Tabii diye düşünüyorum. Aynı Çünkü gece, Amerika listesiydi online itibarını çok rahat korurdu yani. Dünyanın herhangi birindeki sunucuya müdahale ederdi. Sonuçta bu sunucular Mars'tan yayın yapmıyor. Aynen, yani. aynen. mutlaka bir hava giriyor. Hele Çin'den hiç yapamaz. Eğer Çinli muhaliflerse ve Çin'de bir hosting ise Ç Çin zaten online çalışmıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Keş Dün gece yapıyorlar. yarısı itibarıyla Twitter'daki e, Wikileaks e, sitesi Hı -hı. Bizi çökertmeye çalışıyorlar ki o arada siteye gerçekten giremiyordunuz. Sık sık deneyin bizi çökertmeye çalışıyorlar Aa, diye evet. böyle şey <gülüyor> imdat diyordu. Gümrüklerdeki bilgisayar meselesini, sistem çöküşünü konuşamadık. Çünkü sanıyorum süremiz doldu. Onu artık Bunun bir daha olmasın alt... diye dileyelim. Konuşulabilir bir dahaki belki programlarda. Başka çünkü bir... altyapıyla ilgili sırf gümrükler örneği yok. Başka örnekler de var. Tabii. Uya, yani Uyap, işte tak, Tapu Uyanı'nın sistemi var, nüfusla ilgili var yani, yani ileride konuşmamız gereken bir suç. Çok çok teşekkür ediyorum Rica sevgili ediyoruz. arkadaşlar. Avukat ediyoruz. Ali Osman Özdilek ve Avukat Vedat Gürer. Böylece teşekkür. bugünkü canlı yayınımız sayenizde cap canlı geçti diye <gülüyor> düşünüyorum. Canlı geçti. İyi haftalar sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Bilgi Çağının Hukuku Hazırlayan ve sunan Avniye Tansu